Dirsek dirseğe ya da tıkış tıkış. Mega kentler, devasa insan yığınları ve insan yapımı her şey şimdi artık pek çok farklı kıtaya yayıldı. 10 milyardan fazla kişiden oluşan bu yığınlar kentli insan yığınları olarak adlandırılıyorlar ekseriyetle. Tokyo, Delhi, Shanghai ve Sao Paulo gibi mega kentler, yer kürenin uzak köşelerinden gelen kaynaklarla besleniyor. Gelişen dünyanın mega kentleri çoğunlukla kırsal kesimlerden şehre yeni gelen insanların yaşadığı gecekondularla çevrili. Bu insanların sadece bazılarının karşısına yaşamlarını idame ettirebilecekleri ekonomik imkanlar çıkıyor, geldikleri kentlerde. Hepsinin ortak karşılaştığı şeyse, kalabalık, izdiham,